Günaydın. İlk haber İstanbul'da yaşayanlar için önemli ve ülkenin genelinde de gelecekte böyle bir durumla karşılaşma ihtimali yüksek olduğu için de öncelikli olacak. Bu yaz İstanbul çeşmelerinde su akmazsa ne olur diye sorarak kampanyasını başlatmış Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu. Çözümlerine şöyle anlatıyor. İSKİ verilerine göre 2013 yılının Mayıs ayında %87 oranında dolu olan barajların bu sene %28'i dolu. Geçen sene %87 olan doluluk oranı Temmuz ayında %64'e kadar düşmüştü. Bu senede Temmuz ayında İstanbul'daki barajlarda doluluk oranının önemli ölçüde düşme tehlikesi var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'tan imza atmış bütün vatandaşlar adına talibim. Bir mevcut suyu daha iyi korumak ve yönetebilmek için hazırlanması gereken İstanbul Kuraklıkla Mücadele Planı kapsamında suyumuzu kimlerin kullandığını belirleyin, şehirdeki tüm 3- Su tüketimini, zayiat ve kaçakları ayrıntılı bir şekilde ortaya koyun. 2- Uzmanlarla birlikte su tüketiminde önemli payı olan sektör temsilcilerine ilgili vatandaş ve STK'ları toplayın, kamu yararının gerektirdiği acil önlemleri saptayın. Yani kuraklığın ilerlemesi durumunda halkın can suyunu garantilemek için sırasıyla suyu kesecek olan sektör ve kullanımları belirleyin. 3- Su kayıplarını azaltacak ve su hasadını arttıracak önlemleri ve teşvikleri, yönetmelikte yağmur suyu hasadını ve gri su sistemlerini şart koşmak gibi hemen uygulamaya koyun. 4. 2007 senesinde Tema Vakfı olarak ortak yaptığınız suyunu boşa harcama kampanyasını tekrar yapın. O sene İstanbullular %10'u aşan su tasarrufu yaptı. Duyarlı halkımızdan böyle bir kampanya ile arabalarını, balkonlarını, halılarını, suyla yıkamamalarını, sifonu gereksiz yere çekmemeyi, yüzlerini yıkarken, dişlerini fırçalarken suyu kapatmalarını, kısa duş almalarını, damlayan çeşmelerin contalarını değiştirmelerini ve isterseniz yaygın bir biçimde katılır bu halk. Lütfen başka şehirlerden su getireceğim diye büyük yatırımlara da girişmeyin. Onun yerine su şebekesindeki kaçakları gidermek ve su havzalarını korumak için yatırım yapın. Çünkü kuraklık artık noktasal değil, bölgesel hatta ülke genelinde yaşanabilen bir problem. Yani ileri de şehirler arasında paylaşım büyük problemler oluşturabilecek olan taşıma suyla şehri döndürmeyi düşünmeyin diyor Profesör Dr. Miktat Kadıoğlu. Sıradaki haber sanatseverler için Murat Bağlıkaya Feti Baba çizimlerine her zamanki yerinde devam etsin diyor ve şöyle açıklamış. Yıllarca Ortaköy'de sokak ressamlığı yapan Feti Baba lakaplı Feti Develioğlu'na 1 metrekare yeri çok gördüler. Feti Develioğlu kimdir? 1953 yılında İstanbul'da doğdu. 1973 yılında ilk karikatürü Akbaba dergisinde yayınlandı. 1978 yılında bir yapıtı Dünya Karikatür Müzesi'ne Tolentino İtalya'ya alındı. 1979 yılında Amerikan karikatürcüler Derneği tarafından son 10 yılın en iyi politik çizeri seçildi. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda sergilere katıldı, 30 ödül kazandı, 8 kitabı yayınlandı. Karakatürcüler Derneği'nde yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeliği yaptı. 1986 yılında merkezi New York'ta bulunan Karakatürcüler ve Yazarlar Sendikası daimi üyesi oldu. 2000 yılında yine New York'ta bulunan Ulusal Karakatürcüler Derneği daimi üyeliğine kabul edildi. Yıllardır Ortaköy meydanında sokak resimliği ve karikatürcülük yapmakta ve sayısız ulusal ve uluslararası ödülleri olan bir çizer diyor ve Ortaköy'deki yerinin muhafaza edilmesini istiyor. Son haber iş sağlığı ve güvenliği sınavına girenlerin bir talebini içeriyor. İş sağlığı ve güvenliği sınavında soru sayısının düşürülmesinden dolayı barajın da düşürülmesi gerektiğine savunuyor kampanyacı. Bunca insan o kadar parayı yatırıp kursa gidiyor ve sınavın mantığı da oldukça tartışmaya Açık demiş kendisi. Diğer haber Kadıköy Ticaret Meslek Lisesi hakkında başlatan Nesrin Turhan Aktaş pazarlama ve perakende bölümünün kapanmamasını istiyor ve gerekçelerinde şöyle sıralamış kendisi. Diyor ki 1963 yılında açılan Kadıköy Ticaret Meslek Lisesi 2006 yılından bu yana pazarlama perakende alanı sigortacılık dalını da bünyesinde bulunduruyor. 2009 yılından bu yana sigortacılık sektöründe donanımlı öğrenciler mezun ediyor. Gelişmiş ülkelerde sigortacılık sektörü son derece gelişmiş olmakla birlikte ülkemizde son yıllarda ilgi görmeye başlamış ve potansiyeli yüksek bir alan. Yabancı sigorta şirketlerini ülkemize çekerek ve ayrıca devlet de, de bu konuda sigortalıları destekleyerek bu alana katkıda bulunuyor. Ticaret listesinin sigortacılık dalından mezun olan öğrenciler gerek sigorta şirketlerinde gerekse acentelerinde kolaylıkla iş bulabiliyor. Ancak bugün Kadıköy Ticaret Meslek Lisesi Yönetimi, yaklaşık 10 yıldır bünyesinde büyütüp geliştirdiği pazarlama perakende sigortacılık dalınını kapatmayı istiyor. İlçede tek ticaret lisesi olması, sigortacılık dalından mezun olan öğrencilerin alanlarında hemen iş bulmaları nedeniyle yoğun öğrenci talebiyle karşı karşıya kaldığı halde bu kapatma kararı anlaşılamıyor. Bu nedenle kapatma kararının durdurulmasını hatta alanı talep eden tüm öğrenciler için sınıf açılarak Eğitim öğretime devam etmesini talep ediyoruz, diyor Nesrin Turan Aktaş. Ve Diyarbakır'a geçelim. Diyarbakır Mimarlar Odası başlatmış bu kampanyada. Muhatabı ise Diyarbakır Sur Belediyesi. Kırklar dağındaki inşaatların durdurulmasını ve verilen inşaat ruhsatlarının iptal edilmesini istiyor. Şöyle açıklamışlar, Dicle Vadisi'nin bütünlük arz eden bir ekosistemi vardır. Binlerce yıllık tarihiyle, Efsaneleriyle, şarkılarıyla konu olmuş Kırklardağı da Dicle Vadisi ekosisteminin bir parçasıdır. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, kültürel peyzajı 2012 yılından beri büyük emeklerle çalışılarak dünya kültür mirası olarak 2014 yılında UNESCO'ya sunulmuştur. Gerelden korumayı esas alan UNESCO, Dicle Vadisi'nin tahribine ve peyzajının bozulmasına neden olan dağındaki yapılaşmalardan dolayı alanda koruma sorunlarının olduğunu tespit edecektir dağındaki yağmalamanın devam etmesi onlarca medeniyete beşiklik etmiş Amed'in dünya kamuoyunda küçük düşmesine neden olacak ve dünya mirası adaylığımız için de büyük bir risk oluşturacaktır demiş Diyarbakır Mimarlar Odası bu kampanyasında. Diyarbakır'dan şimdi Batı'ya Bursa'ya gelelim. Hızla büyüyen bir kampanya var. Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi başlatmış bu kampanyayı. Brulaş'tan toplu taşıma ücretlerine yaptığı zam mı geri almasını istiyor Gerekçelerini ise şöyle anlatmış. Biz Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak hazinanın ayında Brulaş'ın yaptığı toplu taşıma zammına karşı çıkıyoruz. Çünkü biz Bursa halkı olarak Türkiye'nin pahalı ulaşımını e, kullanıyoruz. En pahalı ulaşımı biz de bu zammın geri çekilmesi gerekiyor demiş kendileri. Ve son haberimize geldi sıra. Ankaralılar başta olmak üzere şehrini kültürünü sevenlerin hepsini seviyordu. Herkesi ilgilendiriyor. Ankara hava gazı fabrikasının korunmasını ve yıkılmasını istemeyen Leman Ardoğan başlatmış bu kampanyayı. Şöyle diyor Leman, Ankara'da 1928 yılında elektrikli santrali ve binası ve bacaları 1929 yılında hava gazı fırınları kurulan, 1933 yılında elektrik ve santralin geliştirmesiyle yerleşke haline gelen Maltepe elektrik ve hava gazı fabrikasının arazisine şimdi AVM yapılması planlanmaktadır. 2270 metrekarelik alanda 1928 yılında inşa edilmeye başlanan ve Cumhuriyet döneminin ilk sanayi hamlelerinden biri olarak kurulan Mimar Werner İsel tarafından projelendirilen hava gazı fabrikası başkentin hava gazı kök kömürü ile çalışan ilk elektrik üretim tesisidir. Cumhuriyet döneminin tanıkları arasında olan hava gazı fabrikası tesisleri kentin tekno tarihsel profilini oluşturan yapılardan biri olup Sınıfının ayakta kalabilmiş son örneğidir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi 1990 yılında koruma kuruluna hava gazı fabrikasının korunması için başvurmuş ve tescilini sağlamıştı. 2006 yılında ise bu tescil kararı danışıklı olarak kaldırıldı. Kültürel ve tarihsel miraslarımız olan bu fabrikanın bir bölümü Ankara Belediyesi'nce de yıkıldı. Alanın korunması ve Cumhuriyet'in bu endüstri mirasına sahip çıkması için duyarlı vatandaşları neoliberal fırsatçı tavra karşı çıkmaya çağırıyoruz demiş Leman Erdoğan. Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Esen kalın.